واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويصل لكم ذنوبكم. ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي كتاب الله Hz. Muhammed sallallahu ve sellem. Basar umuri ve kullu muhdasetin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin finnar. İmam Ebu Zekeriya el-Nevvi rahimehullahun Real Salihin adlı kitabındaki hadisleri okuyoruz. Bu hadisleri okumaya mutat olarak sizlerle beraber her çarşamba devam ediyoruz. Biz Rabbimize bizleri burada bir arada topladığı için, bizleri buraya gelmeye muvaffak eylediği için ona hamdü senalar ediyoruz. Arkadaşlar, sadedinde bulunmuş olduğumuz, şerhinde bulunmuş olduğumuz bab, babul mücahede bölümü. Demiştik ki mücahede, mücadele manasına geliyor. İnsanın mücadele etmesinin gereklerini bize anlatıyor. İnsan kimlerle mücadele edecek? Mücadele edendiği zaman, mücadele edendiği zaman mücadele edeceği hususlar neler ve kimler? Dedik ki insan önce kendi nefsiyle ne yapacak? Mücadele edecek. Hangi konularda nefsiyle mücadele edecek? Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda nefsiyle mücadele edecek. Allah'ın yasaklamış olduğu konularda da nefsini uzak tutmakla tutma konusunda mücadele edecek. Çünkü bu konular öyle kolay hususlar, kolay meseleler değil. Şayet Allah'ın emirlerini yerine getirmek Nefse çok kolay gelmiş, çok kolay gelen basit şeyler olsaydı bugün herkesin sakalı uzun olurdu. Bugün herkesin paçası kısa olurdu. Bugün bu dokuz günü herkes oruçlu geçirirdi. Bugün herkes gece tevcut namazına kalkardı. Değil mi? Ama nefis sonuçta bunları istemiyor. Bunlardan razı değil. Bu da buna benzer ibadetlerden. İşte arkadaşlar, geçen cumartesi günü söylemiş olduğumuz üzere mübarek bir mevsimden geçiyoruz. Hayrı bol olan bir zaman diliminden geçiyoruz allah Teala'nın bizim üzerimize bahşetmiş olduğu büyük nimetlerden bir tanesi de böyle bir vakti idrak etmiş olmamız böyle bir vakti yetişmiş olmamız nice insanlar var ki zil hiccenin ilk gününe yetişememiş onu görememiş nice insanlar var ki bu, aya, bu ayın başlangıcına hasta olarak girmiş oruç tutmak nasip olmamış, nasip olmuyor Hasta rahatsız. Nice, insan, nice insanlar var ki farkında değiller. Gaflet içinde yaşıyorlar. Namaz kılan insanlar. Dindar olduğunu söyleyen insanlar ama işte böyle sohbet ortamlarından ilim meclisleri ortamlarından uzak oldukları için bakıyorsun ki çarşıda alışverişinde meşgul. Alıyor, satıyor. şeylerin peşinde koşuyor, koşturuyor. Bir de bakıyor ki dükkanına bir arkadaşı gelmiş yahut bir de bakıyor ki birisiyle karşılaşmış hadi gel çay içelim dediğinde karşısındaki arkadaş diyor ki ben oruçluyum. Ne orucu ya bugün çarşamba, bugün salı bugün cuma o arkadaşına diyor ki işte zilhicce orucu. Aa diyor zilhicce girdi mi ya? Biz zilhiccede miyiz? Farkında değil. Yani bu ve buna benzer bir çok ne var aslında gaflet suretleri, gaflet çeşitleri var. Şeytan bununla insanı ne yapıyor? Oyalıyor. Allah-u Teala insanı muvaffak etmiyor. Ama biz geçen cumartesi günü zilhicce ayına girdiğimiz gün cumartesi gecesi biliyorsunuz zilhicce ayına girmiş olduk. Böyle bir hatırlamada bulunmuştuk. Nefisle mücadele etmemiz gerektiğini söylemiştik. Özellikle oruç konusunda sokaklarda evimizde, işimizde zikir, tekbir, hamd etme konusunda nafile namazlar, Kur'an okuma konusunda mücadeleye devam edeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam'ın Nasıl namaz kıldığını burada bize sahabeler anlattı. Zeyfe tutma diye mağazım, Abdullah bin Mesut. Bir rekatta ne kadar uzun kıraatının olduğunu söylediler. İşte bunlar bize hep ölçü olması lazım. Bunlar bizim için hep birer örnek olması lazım. Yani biraz gaflete düştüğümüz zaman, biraz tembelliğe düştüğümüz zaman, çünkü nefis öyle bir şey arkadaşlar. İnsan kendinde bunu hissediyor. Bir bakıyorsun ki bir hafta çok iyisin koşuyorsun, namaza koşa koşa gidiyorsun sabah namazından önce kalkıyorsun pazartesi oruç, perşembe oruç bazen de bakıyorsun ki gevşek sabah namazına zor kalkıyorsun camiye gidemiyorsun, evinde kılmaya çalışıyorsun yahut Kur'an eline almamışsın okumuyorsun, pazartesi diyorsun ki ya zaten tutarız perşembe tutarız, perşembe gidiyor ya pazartesi tutarız nefis bakmışsın sen hep Arapçada buna tesvif denir sonra öteleme ileri doğru seni ittiriyor. İşte öyle dönemleriniz arkadaşlar kendinize bu İmam Rahimahullah'ın bu kitapta açmış olduğu babı hatırlın. Açın elinize alın şöyle. Şu işte hadisleri bir daha okuyun. Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılışına bir bakın. Şöyle bir düşünün. Gelmiş geçmiş günahları affolmuş bir kul ve hala kullukta ne yapıyor? Mücadele ediyor. Nefsiyle mücadele ediyor. İşte bunlar bizlere arkadaşlar birer ne olması lazım? İbret olması lazım. En son kalmış olduğumuz hadis bu baktaki 10. hadis idi. 10. hadisi Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enes radıyallahu anhu diyor ki an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal. vesselam şöyle buyurdu. Ölüye cenazeye üç şey tabi olur. Cenazeyi üç şey takip eder. Cenazenin arkasından gider. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Nedir bu cenazenin arkasından giden üç şey? Ehluhu. Ay. Ailesi. Ve maluhu. Parası, zenginliği. Malı mülkü. Değil mi? Ne zengin adamdı? Neleri vardı bu, bu adamın? Yatları vardı, katları vardı. Feerzi Usnani. Aleyhisselatü diyor ki, ikisi döner. İkisi geri döner. Yani kabre kadar giden üç şeyden ikisi geri dönerler. Dünya boyunca, hayatın boyunca, dünyadaki yaşamın boyunca bu ölüye arkadaşlık etmiş, dostluk etmiş. Onu efendi yapmış, efendi kılmış. İnsanların ona saygı duymasını sağlamış. İnsanların meclislerinde, oturumlarında öne çıkmasını sağlamış. Yani tek kelimeyle saygın kişilik kazandırmış şeyler cenazeye ne alıyorlar? Takip ediyorlar. Cenazeyle birlikte nereye kadar gidiyorlar? <gülüyor> Kabire kadar gidiyor. Aleyküm selam. Sonra aleyhissalatü Selam diyor ki ikisi geri döner. Yani yarı yolda bırakırlar. Yani dünyada kalmaya devam ederler. Ölü yani cenaze onları artık bırakmıştır. Dünyada o kadar kenetlendiği, dünyada o kadar tutunduğu, dünyada o kadar kendini ona muhtaç hissettiği şeyleri bir an olsun bile bırakmayı hayal edemediği şeyleri yeri gelmiştir, zamanı gelmiştir. Ne yapmıştır artık o cenazede olan, ölü konumunda olan kimse terk edilmiş. Bir ihanete uğramış. Kendini yalnız hissetmekte. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Selam, yerji'u ithna'ni İkisi geri döner ve hep kavahit. Onunla beraber kalan bir tanesidir. O üç şeyden bir tanesi kalır. İki tanesi ise geri döner. Yerji'u ehluhu yerji'u ehluhu ve maluhu Ailesi ve malı bıraktığı yerden hayata devam ederler. Ailesi onunla birlikte kabire girmez. O gece münker ve nekir'i kabirde beklemezler. Bekleyemezler. Orada iki göz dökerler, ağlarlar, sızlarlar. Herkes evine geri döner. Ertesi gün bıraktıkları yerden hayata devam ederler. Mal mülk de aynı şekildedir. O mal mülk o cimzeni atmıştır. Yarı yolda bırakmıştır. Terk etmiştir. Sana elveda demiştir. Sen kabre gir artık. O başının önündeki o isimler, şan, şöhret hepsi nedir? yarı yolda bırakmıştır. Peki haberde kalan ne? Diyor ki aleyhissalatü vesselam ve ameluhu Artık öbür dünyada onu efendi yapacak. Öbür dünyada onu gılmanların, çocukların hizmetine nail edecek, hizmetini kazandıracak şey onunla beraber kalmıştır. O da nedir? Amelleri, salih amelleri. Yahut onu Allah'ın günahkar kullarına hazırlamış olduğu cehenneme sürüklemeye sebep olacak günahları. günahları. Bu sebeple arkadaşlar, insan dünyada şöyle kendine bir çekip düzen vermelidir. Dünya ile ilgili meşguliyetini hizaya sokmalı. Ben ne yapıyorum? Benim şu an cebimden ayırmadığım bu cüzdanım, bu cüzdanımın içinde taşıdığı, taşıdığım kartlarım, paralarım, Evlerim, arabalarım, tapularım, ruhsatlarım bunların hepsi ben onlardan ayrılmayı düşünmesem bile öyle bir zaman gelecek ki onlar beni ne yapacaklar? Belli bir yerde, belli bir noktada terk edecekler. Ben bunlara göstermiş olduğum hırstan, bunlara vermiş olduğum önemden daha fazlasını neye yöneltmeliyim? Salih amelleri. Bakıyorsun 8 buçuklu adam işe gidiyor sabah. Tamam güzel. Akşam kaçta giriyorsun eve? Altı buçukta. Sekiz buçuktan altı kadar. Kaç saat? Yaklaşık on saat. Bu on saat içinde bakıyorsun ki Rabbi için, ahireti için, kabri için, kabirde onunla beraber kalacak olan salih ameller adına ne yaptın? Zikir çekildin mi? Sabah akşam zikirlerini? Hayır. Kur'an okudun mu? Hayır. Namazlara cemaate gidebildin mi? Ya çok meşguldük. O anda yapmam gereken işim vardı. Bıraksam olmazdı. 10 saat sen ne yaptın? Dünya hayatına verdin. Sonra eve gittin. Yemek yedin. Çoluk çocukla girendin. Bir de karşısında oturdun. Sonra yattın. Sabah kalktın yine. Aynı döngüyü ne yaptın? Devam ettirdin. Toplamda ne yapmış oldun arkadaşlar? Zarara uğramış oldun. Çünkü sen yatırımını sana faydayla dönecek. Sana karıyla dönecek. alana yatırmadın. Yapmadın. Seni 51 süre sonra yarı yolda bırakacak, terk edecek olan dünyaya, mala, mülke kendini ne yaptın? Kaptırdın. salih amellerden uzaklaştın. salih ameller artık senin e, görüş alanından çıktı. Buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani. Efendilik, dinde efendilik, saygınlık ilimle, takvayla ve salih amellerle nail olunur. İnsanların sizin önünüzde paranız var diye el pençe durması, mey diye hitap etmesi size ne yapmasın? Aldatmasın, gözünüzü boyamasın. Bunların hepsi sahte, gerçek dışı olaylar, gerçek dışı lakaplar, unvanlar, değerler aslında. Da bakıyorsunuz ki en son işte görüyorsunuz bir zengin ölmüş kastede bir sayfada ona ne yapmışlar? Taziye yayınlamışlar. Artık son vazifede o şekilde yapılmış. Ondan sonra kara toprağın içine gömülmüş. Şaşıyorum bazen gerçekten. Ya bakıyorum Adam malına mal katmış. Zenginliğine zenginlik katmış. Böyle gaflete dalmış ki hala dünyanın peşinde koşmaya devam ediyor. Tamam güzel. Öbür taraftan bunu öğrendin mi sen abi? Ya işte henüz öğrenemedik, kemkül. Ya öğrendik ama işte yani günde yarım sayfadan fazla okuyamıyoruz. Çok ağırız, yavaşız. Orası tutuyor musun pazartesi perşemme? Ya zor geliyor. Bunlarla hep kendimizde de bunu görüyoruz bazen. çevremizdeki insanlarda da görüyoruz. Bu neyin alameti, neyin işareti? Gafletin. Kandırılmışlığın, aldatılmışlığın nefis tarafından, şeytan tarafından Allah'ın bulmuşluğun işareti bu. Kaldırılmışlığın işareti. uykuya daldırıyor. Uykuya dalıyorsun, gaflete dalıyorsun. Bir de bakmışsın ki insanların omzunda o kara toprağa götürülüyorsun. Arkana bakıyorsun ki hayatın boyunca vaktini, ömrünü feda ettiğin şey sana ay sallıyor, güle güle güle. Seninle olan işimiz bitti. çok büyük ibret arkadaşlar. Bu hadis üzerinde durulması gereken tefekkür edilmesi gereken hadislerden bir tanesi. İnsanı nefsiyle mücadeleye iten, mücadelede belini dik tutan, güçlü tutan hadislerden bir tanesi. Diğer hadiste İbn Mesud radıyallahu anh tarafından rivayet olunuyor. Diyor ki İbn Mesud kale kale Resulullah sallallahu, kale -Nabi sallallahu aleyhi ve sellem "El cennetu akrabu ila ahadikum min shirakin a'lihi. Cennet sizlere ayakkabınızın bağından daha nedir? Yakındır. وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ Ateş de böyledir. Yani i̇p üzerinde yürüyen canmaz gibisin aslında. Şimdi şey hayatı böyle. Aleyhisselatü vesselamın vasfıyla Muhadis-i Bukhari rivayet ediyor. Sana cehennet bu kadar yakın. Fali ameller işlersen, nefsinle mücadele edersen. Cehennem de bu kadar yakın. Kaldırıp kafanı harama bakarsan haram yersen, zinaya düşersen. Değil mi? Bu kadar da yakın. Ama sen gafletteysen, nefsinle mücadele etmiyorsan, nefsin sana galip gelmişse, bunda hepsi sana artık dünyada ne gözükür? Normal gözükür. Diğer hadisiz arkadaşlar. an Abi Firas, Rabiyat ebne Ka'b el-Eslami, Khadimi Rasulillah sallallahu aleyhi ve vesselamın hizmetçilerinden, hizmetkarlarından bir tanesi. Diyor ki, ve min ehli medineye gelip kalacak yurdu olmayan gariban sahabe sahabelerden kendilerini orada mescitte ilme adayan aleysselamın vesselamın dibinde ilim öğrenen sahabelerden bunların yaklaşık 80 kişi olduğu söyleniyor medine halkı bunlara bakıyor bunlara yemeğini getiriyor ebu hurayra radıyallahu anhu da bunlardan bir tanesi. Bu sahabede Ebu Firas Rabi'ah İbnu Ka'b el-Eslemi de bu sahabelerden, ashab-ı suffe'den birisi. Diyor ki Kuntu Abi'tu, ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü ve beraber gecelerdim. Onun yanında olurdum. Featihi bi vadu'ihi. Vod... Fe Geceliğin ona diyor abdest suyunu ne yapardım? Taşırdım. Abdest suyunu ona getirirdim. Bu <gülüyor> hazeti ihtiyacı olan şeyleri. Burada yani ne olduğunu söylemiyor sahabe. Ayakkabısı olur, havlusu olur. Neyse artık. Faqala <gülüyor> selni. Aleyhisselatü vesselam diyor ki benden ne dilersen dile. Ne istersen iste. Fakultu qult eseluka mufakatatek fi'l cennet. Diyor ki bu sahabe cennette seninle beraber olmayı istiyorum. Senin yanında olma istiyorum. فَقَالَ اَوَا غَيْرَ ذَٰلِكَ Bundan başka bir isteğin var mı? Başka bir dileğin var mı? قُلْتُ هُوَ ذَٰقُ Tük sahabe, هُوَ ذَٰقُ Tek isteğin bu. Tek dileğin bu. Bakın, yani azime bakın. Dünyaya verilen değere bakın. Yurdu terk etmiş, memleketini terk etmiş, Medine'ye gelmiş, vatan hasreti bir taraftan, galibanlık bir taraftan, sahabelerin, asab-ı olanların çoğu açlıktan midelerine taş bağlayan, karınlarına taş bağlayan insanlar. Ebu Hurayra'yla anlatıyor, açlıktan bazen yere düşerdik, bayılırdık diyor. Böyle durumlar geçirmişler. Peygamber soruyor Aleyhisselatü Vesselam, hem peygamber hem devletin reisi, ne istiyorsun benden? Diyor ki cennette seninle beraber olmak istiyor. Başka bir şey? Diyor ki, tek istediğim bu. Tek dileğim bu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَاِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ Tamam, aleyhissalatü vesselam tamam, senin için dua edeceğim demiyor sadece. Diyor ki, فَاِنِّي O zaman diyor, bana yardım et şu konuda. Yani senin cennette benimle beraber olman istiyorsan sen, bu konuda senin bu isteğini yerine gelmesini istiyorsan, senin de bana yardımcı olman lazım. Nasıl yardımcı olacaksın? فَاَعِنِّي ala نَفْسِكَ بِكَفْرَتِ السُّجُودِ Çokça ne yaparak? Secdede bulunarak Yani çokça namaz kılarak diyor. Yani namaz da ne o zaman arkadaşlar? Cennetin anahtarı. Yani la ilahe illallah'tan sonra, kelime-i şehadetten sonra sizi cennete götürecek. Mertebenizi cennette yükseltecek bir ibadet. E, namaz kılmak deyip geçmemek lazım. Dün bir misafirimiz geldi yurt dışından. İşte namaz kıldık. Geçtik geldik. Aleyküm aleyküm de. Dedi ki bana ya dedi ben dedi e, yani namaza durduk besmeleyi çekti. Fatiha'yı okurken İmam Rukiye gitti. Kaldır Rukiye'da. Onu hız hızlı hızlı okudu yetişti imama falan. Namazdan sonra dedi ki ya dedi bir maneviyat, bir ruhaniyet bulamıyorum sizin bu memlekette namazlarda. Niye böyle bu kadar hızlı kılıyorsunuz? Bunu söyleyen iş adamı yani. iş koşturmaya gelmiş, ticaret yapmaya gelmiş. Ezan vakti olmuş, namaza gitmiş camiye. Yani namaz kılmak demek yatıp kalkarak hızlı bir şekilde bir şeyler yapmak demek değil arkadaşlar. Namazınız yani namazınızı ne kadar düzeltirseniz, bunu hayatınızda göreceksiniz. namazınızı ne kadar güzel kılarsanız iyi kılarsanız namazınızın hayatınıza olan etkisini o kadar çok göreceksiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor <gülüyor> namazla var alıkor. Namaz alıkor. Inne ssalate anil fuhşaa vel kötü işlerden münker olan işlerden, haram olan işlerden namaz alıkor. Ama nasıl namaz? Tekbiriyle ...namazda kıyamıyla, Fatiha'yı Evet, ...bir Fatiha'yı kaldır küldür okuyup... ...rukuda bir kere... ...Subhane Rabbiyel Azim... De, ...demeden az bir şekilde bile kalarak... ...rukudan daha kalkmadan... ...secdeye kendini atarak... ...secdede aynı şekilde... ...namazı güzel bir şekilde... Yani ...seceyi ifa etmeyerek kullanılamaz... ...kötülükten, fuhşiyetten alıkoymaz... Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste secdeye değiniyor. Çünkü secde kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Namazda kulun Rabbine en yakın olduğu yer. İmam Müslim'in rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَاِنَّ أَكْرَوَ مَا يَكُونُرْ عَبْدُ مِنْ رَبِّهِ Kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Neresi? Hangi hal, hangi durum? Ve huve sacit. Secdedeyken, secde halindeyken kulun Rabbine en yakın olduğu yer, onun secde halindeydi olduğu yerdir. Ve halinde ne diyorsun sen? Subhane A'la. En yukarıdaki Rabbimin ne Bütün noksanlıklardan eksikliklerden fenzi ederim. O zaman cennette olmak istiyorsak, cenneti kazanmak istiyorsak, Peygamberle beraber olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Nefisle mücadele etmemiz lazım. Hadisleri söyledik. Hufvetil cennetu bil mekârih cennete giden yol hangi taşlarla döşenmiştir? Nefse hoş gelmeyen zorlu ağır taşlarla döşenmiştir. Cennete giden yol zor. Oruç zor. Geceden zor. Gece kalkıp namaz kılmak zor. Harama bakmamak zor. Haram yememek zor. Nefse zor. Ama huffetil hufvetin naru bil bis şehavat. Atefe giden yol neyle döşenmiş? Şehavat. Nefse hoş gelen, şehvete hoş gelen şeyler. Harama bakmak zevk alıyor. Para kazanmak haram da olsa haram yolla da olsa zevk alıyor. Çünkü cep istiyor. Dikkat edin, ateşe giden ne olmasın? Sehevi duygular düşenmiş, Kadın, şöhret. Değil mi? Alimler diyor ki eğer nefsinde bir yöne doğru yöneliş görüyorsan, nefsin sana illa buraya ısrar ettiriyorsa, bil ki o yol seni ne götürecek? Ateşe götürecek, bu yol taşa gidiyor. Nefis istiyorsa ki sana, ya şimdi sıcak yatağı bırakıp da hangi derse gideceksin? Sabah köründe kalkıp yani. Zaten biliyorsun sen bazı kuralları, tecbit kuralları filan. Ya Arapça zaten yani öğrenemezsin, zor. Kuran ezberlemek ya işte biliyorsun namazları, yeter, fafiyayı iyi okuyorsun. Ha, bil ki bu bu yollara gidiyor? Cennete gidiyor. Oruç. Ya Ramazan'da tuttum zaten. Şimdi bu günlerde de yani tutmasak da oruç. Bil ki bu yol nefis senin gitmek istemediğin seni götürmek istemediği o yol cennetin yolu arkadaşlar. Konuşunca hadis An Abi Abdullah ve yuqal Abu Abdurrahman sahabenla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال سمعت رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem يقول عليك بكثرة السجود. Aleyhisselam diyor ki Abdurrahman'a Ebu Abdurrahman'a sahabeden Ebu Abdurrahman'a diyor ki "Aleyke bi kesreti sucud." Çokça secde et. Ey Ebu Abdurrahman diyor. Yani peygamberin nasihatine bakın arkadaşlar. Yani orada biraz önce gördünüz yani ne istiyorsun benden diyor sahabe. o da diyor cennette senin ne beraber olmak istiyorum o zaman ona öyle bir yani Dikkat edin ne var dünya bu adamların hayatında var mı var ama nasıl bir dünya hayatı var? Ahiret yönelik. ahiret yurduna yapılan seyir esnasında hayatta kalabilmek adına yaşamı sürdürebilmek adına azık edinme. Dert bu. Hammallık yapma değil. Şimdi insanlar bakıyorsunuz, 24 saatin 18 saatini üretimine geçiriyor. Peygamber sahibi diyor ki, Aleyke bi kefretis sucud. Çokça secde et bu Abdurrahman. Fe inneke len tescudelillahi secdeten illa refa'aka Allah'u biha derece. Sen Allah için bir secde etmiş olmayasın ki Allah senin bu etmiş olduğunu onun için secde etmiş, etmiş olduğun secde ile senin dereceni ne yapmış olmasın? Yükseltmiş olmasın. Ve hatta anke biha katıya Ve senden bu yapmış olduğunu onun için yapmış olduğun secde ile bir hati, hatayı bir günahı silmiş olmasın. Yani secde bu kadar kulun Rabbine hem yakın olduğu hem de günahlarının böyle kendisinden döküldüğü Derecesinin yükseldiği ibadet. Yani dış görülükse ne var? Bir zillet. İnsan, değil mi yani? Akıllı başka insan mesela bak böyle adam kendini kibirde varsa ne yapıyor? Secdeden imtina ediyor. Secde etmekten. Aleyküm selam. Yani diyor şimdi ben böyle takım elbiseli, hani bu altımda böyle 150-200 iki tane işçi olan bir adam olarak kalkıp diyor yani yere çöküp ellerimi yere koyup Bedenimin en şerefli, en değerli olan yeri olan yüzü, burnumu, alnımı yere sürtüp nasıl yapabilirim bunu ya? Yani? Bunu belki dile söylemese de kalbiyle hali bunu söylüyor. Onun için namaz kılmayan, secde etmeyen adamda ne vardır arkadaşlar? İstese de istemese de kibir vardır. Belki biz her gün secde yaptığımız için bunun farkında değiliz. Artık o işin rutinleşebiliyor. Ama secde çok büyük bir ibadet arkadaşlar. Alıyorsun kendini, vücudunu yere çarpıyorsun. Kafanı, burnunu yere sürtüyorsun. Değil mi? Ve bu yapmış olduğun ibadet karşılığında Rabbine karşı zillet içinde göstermiş olduğun o tevazu seni ne yapıyor? Rabbim bunu neyle mükafatlandırıyor? Derecelini yükseltmekle. Ve senin o omzuna çökmüş, bedenine çökmüş günahını senden silmekle, senden atmakla mükafatlandırıyor. Bu sebeple arkadaşlar namaza önem verelim. Gece namazlarına önem verelim. Camide, cemaatle namaz kılmaya önem verelim. Namazlarla birlikte kılmamız sünnet olan, ratip sünnetlere, nafile sünnetlere ne yapalım? Önem verelim. Dua namazına önem verelim. Bunlar çok önemli namazlar. İçinde hepsinin ne var? Secde var. 14. hadis an Ebi Safran Abdillah ibn-i Busri'l-Eslami kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem خَيْرٌ نَاسِ مَنْ تَعْلَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ diyor ki aleyh sallallahu aleyhi insanların en hayırlıları من تَعْلَ عُمُرُهُ ömrü uzayan deyip susmuyor aleyh yani uzun ömür tek başına efdaliyet insanın hayırlı olduğunu ne yapmıyor? Gösteriyor. Bir insan 90 sene de yaşayabilir, 100 sene de yaşayabilir. Bir kayıt var. Diyor ki: "Men tale ve hasuna Ömrü uzun ve ameli güzel olacak. Ömrü uzun, ameli güzel olacak. Allah Teala buyuruyor al suresinde. Diyor ki: "Vela yahsabennellezine kafarû enma numlî lehum hayr." Kâfirler bizim onlara mühlet vermemizi bizim onlara süre tanımamızı kendileri için bir hayır zannetmesinler. Yani kafirler bakmışsın uzun ömür yaşıyorlar. Başlarına bir bela gelmiyor Allah şişan ediyor. Kibir var secdeye kapanmıyor. Allah'ı birlemiyor. Göndermiş olduğu elçisine iman etmiyor. Uzun ömür yaşıyor. Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu nimetlerden istifade ediyor. Bunu diliye söyleyen insanlar var. Yani madem böyle bu iş, siz haksınız, biz basit yoldayız. Biz niye daha gelişmişiz, daha iyi yaşıyoruz, iyi şartlardayız? Ama dağına bak ne diyor? وَلَا يَحْزَبَنَّ الْلَحِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٍ Kafirler kendilerine vermiş olduğumuz mühlet, kendilerine bu sürelerini uzatmamızı, kendileri lehine bir hayır olarak görmesinler, bunu böyle addetmesinler. اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِيهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا İşin sorunu <ne>? Biliyor musunuz? اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Günahlarına günah katmaları için haddi aşmalarına, daha da haddi aşarak azmaları için biz onlara bir süre veriyoruz. Alimlihan Suresi'ne böyle buyuruyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ muhin. Ve onlara küçük düşürücü, alçaltıcı ne vardır birer? Azap vardır. Yani insan bazen diyebilir ki veyahut da şöyle hissedebilir yani nimetler geliyor bile, Sühlet veriyor. Bela, belalar sürekli ondan uzak tutuluyor. Kapılar önünde açılıyor. Ama haramlar bir o şekilde işlenmeye devam ediyor bu onun için kendisi için bir hayır olduğunu ne yapmasın kimse zannetmesin. Belki de bu nedir? Düzelmeyecekse, kendine çekip vermeyecekse onun hakkında şerdir. Habire sicil, habire defter kabarıyor, değil mi? Günah işledikçe yazılıyor. 30 yaşına kadar günah işleyen bir adamla 80 yaşına kadar günah işleyen adamın defteri bir olur mu? Olmaz. 15. hadis diyor ki Enes radıyallahu, anh, قال, Enes radıyallahu anh, an قال amcam Enes ibn Nadr Bedir savaşından diyor katılmamıştı. Bedir savaşından Bedir savaşına gelmemişti. Tüm Bedir savaşına savaş niyetiyle gelmemişti. Çıkılmamıştı. Üç 300 tane 300'e yakın kişiyle çıkılmıştı. Kureyş'in eee kafilesi kesilecekti. Tabi sonradan orada ne oldu? Bir savaş vuku buldu. Tabi Enes'in peygamberimizin yanına geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü, Allah Resulü Müşriklerle yapmış olduğun ilk savaştan diyor nasibimi alamadım. Yani ona katılamadım. O ilk savaşta yoktum. Safta yerimi almadım. لَاِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَن۪ي قِتَالَ الْمُشْرِك۪ينَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ ma أَصْنَح۪ Böyle bir temenni ve böyle bir ağır bir cümle söylüyor Enes İbn-i Diyor ki şayet allah Teala müşriklerle yapılacak başka bir savaşa benim katılmamı nasip ederse benim ne yapacağımı Allah sizlere gösterecek. Böyle bir ahit, böyle bir söz veriyor. Yani böyle bir savaşa hazır, hazırım diyor yani. Kendini hazırlamış nefsiyle, bedeniyle. Falan lemme kâne Uhud Uhud savaşı biliyorsunuz Bedir savaşından ne kadar sonra gerçekleşiyor? Bir sene, bir ay bir sene, bir ay sonra Uhud savaşı oluyor biliyorsunuz. Uhud savaşı geldi. Şimdi Enes İbni Nadır'ın bu Enes Malik değil amcası Enes İbni Nadır'ın şimdi imtihanı başladı. Verdiği sözde duracak mı? Durmayacak mı? İnkeşe fel muslimun vesselamın yerleştirdiği Müslümanlar o okçulardan yaptığı yerlerini terk ettiler. Fekale Allahümme a'tevveru ileyke mimma sanaha ula yani ashabahu Enes İbn-i diyor ki Allah'ım bu okçu kardeşlerimin bu yapmış olduğu hatalardan dolayı onlar adına senden mazeret diliyorum. Affet bizi onlara affet. Ve Ve şu müşriklerin yapmış olduğu davranışlardan da uzak olduğumu sana söylüyorum. Ben beriyim o müşriklerden. Onu onların yapmış olduğu fiillerden, eylemlerden, Müslümanlarla savaşmalarından, Allah'a ortak koşmalarından her şeyden beriyim. Yani Thumma Muaz. söz verdi ya. Allah Allah diyor benim ne yapacağımı gösterecek o müşriklerle yapılan savaşta Saadî bin Muazı görüyor hadi Allah onu görüyor. Fakat Allah diyor, Sâdî bin Muaz, الجنة ورب النظر نظرن ربنا يعني yemin olsun ki diyor, cennet إني أجدريها من دون أحد Ay Saad diyor şu ahud ahud tarafından cennetin kokusu geliyor bana diyor ne attı diyor. Verdiği söz var. Tam savaşacak atlayacak Sa'de ibn görüyor. Sa'de ibn diyor ki Rabbime yemin olsun ki Nazrın Rabbine yemin olsun ki cennetin kokusunu Uhud tarafından alıyorum. Cennet Uhud tarafından bana ne yapıyor? Kokusunu gönderiyor. Ey Sa'd diyor. قال Sa'd فَمَسْتَعْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ مَا سَنَعْ Sa'd ibn-i Muaz Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh bu. Enes bin i Nadir'la son karşılaşan bir insan insanlardan bir tanesi. Peygamberimiz olay anlatırken diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Enes bin i Nadir'ın yaptığını ben yapamadım. Atlayamadım öne, öne atlamadım. قال <gülüyor> Enes فَوَجَدْنَا بِهِ بِذْعَنْ وَثَمَانِنَ ضَرْبَةً بِسْسَيْفِ Enes diyor ki amcamın Vücudunda 80 küsur kılıç darbesi bulduk. Yani düşünün, Nelson Mandela Rabbi'ne bir söz verdi. Sonra cennetin kokusunu duydu, dedi ki cennetin kokusu Umut tarafından geliyor. Ey Sad, oraya doğru atıldı, Müşriklerle savaştı ve Müşriklerin savaşmasının sonucunda vücudunda 80 küsur kılıç darbesi aldı. Autağnatan bir ump ve mızrak yaraları, mızrak darbeleri, auramıtan misam, vücuduna girmiş bir sürü ok. O vajet nahoqud kutile ve masterebihil müşrikun. Bununla bırakmamış müşrikler. Suratını, kulaklarını, yüzünün derisini ne yapmışlar? Paramparça etmişler. Enesimlün adırlı. فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ اِلَّا اُخْتُهُ اِلَّا اُخْتُهُ بِبَنَانِهِ Tanınmayacak hale gelmiş. Enes diyor ki amcam Enes İbn-i tanınmayacak haldeydi. Ve onu sadece bizden diyor kim tanıdıya bildi? kız kardeşi evinde Nasıl tanıdı? Diyor ki parmak uçlarından tanıdı. Dedi ki teşhis etti bu benim abim. Enes i̇bn Enes, Kunna nara, az sonra okuyacağımız Ahzab suresinin 23. ayeti diyor ki Enes amcası hakkında. Bu ayet, bu ayetin amcam Enes İbn-i hakkında indiğini ne yapardık, görüşünde benimseldik. Yani bu ayet onun hakkında indiğini zannederdik. Ahzab suresinde allah Teala ne buyuruyor? Minel mu'minine ricalun. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Sadaku ma ahadullah aleyh Allah Teala'ya ahdettikleri, verdikleri sözler konusunda sadık oldular. Sözleri yerine getirdiler. Ve minhum men qada nahbehu Onlardan bazıları sözlerinde yerinde, sözlerini yerine getirerek, sözlerinde durarak bu hayattan ayrıldılar. Femenhum men ينتظر. Onlardan bazıları da bekliyor. Hum abaddalu tebdila. Onlar verdikleri sözlerini yapmazlar. Değiştirmezler, bozmazlar. Hadisin başında ne dedi Enes bin Umar radıyallahu an? <gülüyor> Bedir'den ey Allah'ın Resulü, Bedir savaşına katılamadım. Allah beni müşriklerle karşılaştırırsa, başka bir savaşa gitmemi nasip ederse, benim ne yapacağımı sizlere gösterecek diye ne yaptı Enes? İnnadır. Söz verdi. Ve allah Teala Ahzab suresinde bakın ne diyor? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle adamlar vardır ki سَدَقُوا مَا آهَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'a verdikleri sözlerde yerinde dururlar. minhum مِنْ, مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan bazıları, bir kısmı, NSB'nin Nadir gibi sözü verip ne yaptılar? Bu hayattan ayrıldılar, şehit düştüler. ben <gülüyor> yan Diğerleri de sırayı bekliyor. Ama <gülüyor> onlar verdikleri sözü asla değiştirmezler. Görüyorsunuz nefiste mücadele ve mükafatı. Daha dünyada iken o iman öyle bir lezzet haline dönüşüyor ki Allah-u Teala daha dünyada bu sahabeyi cennetin kokusunu koklamakla ecirlendiriyor, mükafatlandırıyor, karşılığını veriyor. 16. hadis An-Ebi Mes'ud Ukbet ibn amr el ansari el-Bedri radıyallahu anh kal لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ zuhurina diyor sadaka vermeyle ilgili Allah yolunda tasadduk etmeyle ilgili ayet indiğinde Bizler diyor, ne yapardık? Hammallık yapardık. Sırtlarımızla bazı şeyler yük taşırdık da para kazanıp kazanmış olduğumuz paradan sadaka verelim diye. Nefisle mücadele. Daha önceden anlattık yani, tarikatçıların, tasavvufçıların yaptığı gibi etten, sütten uzak durarak, nefis terbiyesi, tezkiyesi değil, insanlardan kaçarak değil. Sahabenin yaptığı gibi. فَجَأَ رَجُلُنْ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَث۪يرٍ Mal-ı mülkü olan bir adam gelip çokça miktarda sadakada bulunuyor. Parayı ortaya koyuyor. Tabi münafıklar diyorlar ki فَقَالُوا مُرَا۪ينَ Ne kadar derya sahibi bir adam. Gösterik sahibi bir adam. Diniz otuyorlar. وَجَأَ رَجُلُنْ اَخَرْ فَتَصَدَّقَ بِسَعْ Başka bir adam gelip bir sağ miktarı dört avuç miktarı az yani denilebilecek. İlk gelen adama göre daha az sayılabilecek bir sadakada bulunuyor, tasadduk ediyor. فَقَالُوا اِنَّ Diyorlar ki Allah bunun bu verdiği sadakadan mustağnidir. Buna ihtiyacı yok. Ne kadar da az veriyor. Hemen ayet iniyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِلُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ Müminlerden, gönüllerinden geldiği gibi verenlere dil uzatan. Gönüllerinden geldiği gibi sadaka verenlere dil uzatanlar. Ve elinden geldiği kadar, elinde olanları verenlere dil uzatanlar var ya, Allah bunlara ne yapacak? Onlar diyor ki, onların bu sadaka verenlerle dalga geçmesini Allah Teala şöyle deniliyor, diyor ki, onların bu sözlerine diyor ki, onlar فَيَسْخَرُونَ <gülüyor> minhum. <gülüyor> ne yaparlar? Gönülden sadaka verenlerle ve ancak elinde bulunanları sadaka olarak verenlerle dalga geçerler. Onların bu sözleri Allah Teala dalga olarak, alay etmek olarak ne yapıyor? Ad Ama diyor ki Allah Teala, سَخِرَ اللّٰهُ Asıl dalga geçilen, alay edilen kişiler, Onlardır. Allah onlarla alay etmiştir aslında. Onlara tutak kuran Allah'dır. Kandırılanlar, kananlar onlardır. Böyle lehum azâbun Bunun karşılığında da onlara ne vardır? <gülüyor> Elîm. Acı verici bir azap vardır. Son hadisimize geçiyoruz. Uzunca bir hadis, kutsi bir hadis. Said İbni Abdil Aziz rivayet ediyor. Kimden anladı? Bir <gülüyor> atik neyzi. Tabii ibn Yazid'den. O da an Anavi İdris el Havlani an Abi Zer Cundun ibn İbn Cunad'dan radıyallahu an. An-Nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamberimizden diyor ki: "Fîmâ yervî 'anallâhi tebârak ve teâlâ." Peygamberimizden kimden rivayet ediyor? Allah Teâlâ'dan rivayet ediyor bu hadis. Kutsî hadis allah Teala diyor ki, Ya ibadî inni haramtuz zulme ala nefsî ve cealtuhu beynekum muharramen felâ tezâlemû. Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime ne kıldım? Haram kıldım. allah Teala arkadaşlar, kendi nefsinde bazı şeyleri vacip, bazı şeyleri ne yapabilir? Haram kılabilir. Kendi iradesiyle, kendi dileğiyle bunu yapar. Başkasının zorlamasıyla, başkasının iradesiyle dilemesiyle değil. Mesela Allah Teala amsul esnediyor ki "Katabe rabbukum ala nafsihi'r Allah kendi nefsine ne yapmıştır? Rahmeti yazmıştır. rahmeti farz kılmıştır, vacip kılmıştır. Allah Teala böyle arkadaşlar zulmüne yapmış. Kendine haram kılmış ve kullar arasında da zulmü birbirlerine yasaklamış ve haram kılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. مَنْ abil بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilikle gelecekse, kim bir iyilikle gelirse onun karşılığında ne vardır ona? عَشْرُ اَمْثَالِهَا On katı vardır. وَمَنْ جَاءَ بِسْتَيِّئَةِ Kimlik bir kötülük işlerse, bir kötülük yaparsa فَلَا يُجْزَى اِلَّا, إلا مِهْ لَهَا Ancak onun misliyle karşılık bulur. Yani Günahın karşılığı bir. İl'in karşılığı ise on. Allah Teala zulmetmez bakın arkadaşlar. Dilediği kuluna fazlıyla, fazlı keremiyle muamele eder. Dilediği kuluna ne var? Adaletiyle. Ateşe giren kul Allah'ın ona zulmetmesinden dolayı girmemiştir. Allah'ın olan adaletiyle davrandığından dolayı ateşe girmiştir. Cennete giren kul kendi yaptıklarıyla girmemiştir cennete. Ne ile girmiştir? Allah'ın rahmeti ve fazlıyla girmiştir. Bu çok önemli. Peygamberimiz diyor ki kimse amelinin karşılığıyla cennete giremez. Girmeyecek. Sen de Allah'a Resulü diye soruyor sahabeler. Diyor ki ben de. Yani cennete girme sebebi Allah'ın rahmeti, fazlı keremi lütfu. Sonra diyor ki Allah-u Teala Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytuhu Ey kullarım! Sizlerin hepiniz hidayet verdiklerim hariç, doğru yol gösterdiklerim hariç neysiniz? Talalet üzerindesiniz. Yani Allah kalbi açmazsa, Allah kalbe hidayet vermezse insanların hepsi ne olur? Talalet üzerine olur. Festehdûni ehdikum Benden hidayet dileyin. Hidayet talebim. Hidayeti verecek olan, kalbe sokacak olan kim? allah Teala. Ya ibadî, kullukum câi'un illâ men et'amtuhu. Ey kullarım hepiniz açsınız. Doyurdukların müstesna. Allah doyulmasa, Allah nimetleri vermese, bir kesse herkes aç. fes <gülüyor> ut'imkum. Benden ne isteyin? Yemek isteyin. Yiyecek isteyin. Yani Handemden hazise geldi ya, sizlerden birisi diyor, Rabbine bütün ihtiyacınızı olsun. Her şeyi Rabbinden istesin, istesin. Ayakkabının dağı kopsa bile onu Rabbinden istesin. Aç mı kalın? Kime yöneleceksin? Allah-u yöneleceksin. Nasıl yöneleceksin? Salih amellerle yöneleceksin. Yani Allah-u Teala diyor ki, اَتَرَأَيْتُمْ ma تَحْرُصُونَ Şu ektiğiniz, ve ekip biçtiğini şeyler var ya onları görüyor musunuz? Diyor, bakın onlara buğdaya yani biz toprağa ne atıyoruz? <gülüyor> buğday buğday ölü bir şey değil mi o? buğday kurumuş güneşin altında yanmış ölü bir şey Allah tersi ona bir bakın ekip de hasat ettiğiniz ürünlere bakın diyor ki e on. onu eken ve ekip bitiren siz misiniz yoksa onu biz mi bu şekilde ekip bitiriyoruz? Çok büyük ibretler var. Yani. Açız aslında değil mi? Allah bize o yolu göstermeseydi, öğretmeseydi, ne yapamazdık? Aç kaldırdık. Bu sebeple, Allah Teala bize suyu vermese mesela, içtiğimiz su olmasa, diyor ki Allah Teala, اَفَرَأَوْيْتُمُ الْمَاَ الَّذ۪ي İçtiğiniz suya bir bakın. Siz diyor, o içtiğini suyu görüyor musunuz bardakta ne kadar düşüncesiz bir şekilde içiyoruz bunu değil mi? Söylüyoruz, arıyoruz su firmasını diyoruz ki 3053'e bir bir su getir, getiriyor. Öyle hiç düşünmeden bu su nereden gelir? Allah bize bu yani nasıl gelmiş bu haber yok. Allah tabi Kur'an'ı kendisi diyor ki, Efara ay tumulma elledi teşrabun içtiğini suyu görmüyor musunuz? Antum e enzel tumuhu minel muzni emnehnul munzilun Bu suyu buluklardan gökten indiren siz misiniz yoksa onu biz mi indiriyoruz? Kim indiriyor suyu? <gülüyor> Allah-u indiriyor. O halde arkadaşlar herkes aç. Allah'ın doyurdukları müstesna. O halde ne diyor allah benden ne isteyin? Taam isteyin, yemek isteyin. Ben de sizi doyurayım. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Tabi bunun en başında da yani bir insan dünyada doymak istiyorsa kimseye muhtaç olmak istemiyorsa salih amellerle uğraşması lazım. Salih amellerle meşgul olması lazım. Diyor ki allah Teala A'rab Suresinde وَلَوْاَنْ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَالتَّقَوُ Şayet diyor o köy halkı, o şehir halkı iman etmiş olsaydı وَالتَّقَوُ takva sahibi olmuş olsalardı لَفَتَحْنَا aleyhim! Biz onlara ne yapardık? Bunun karşılığında. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökten ve yerden onlara bereket kapılarını açardık. Yani insan yemek istiyorsa, dünyada mal mülük sahip olmak istiyorsa, çocuk çocuk sahip olmak istiyorsa, sahi amellerden ne yapacak arkadaşlar? Ayrılmayacak. وَلَا كِنْ كَذَّبُوا ama diyor ki Allah Teala velakin Yalanladılar. Yalanladılar. Feahadnahum mimma kanu yaksibun. Yaptıkları amellerin karşılığında onları hemen alı verdik. Bitti. İnsan da dünyada yani bu sadece Kur'an'da bu anlatılan o şehir halkı kıssa olarak bize aktarılmış bir kıssa değil. Sen kul olarak Allah'ın Öründe bir birey olarak, kendine düşün. Salih ameller yapsaydın, takvalı olsaydın, sana yer ve gökten, semadan ne açılacaktı? <gülüyor> Bereket kapılar açacaktı. Ama azdıysan, Allah'ın yolundan uzaklaştıysan bil ki, Allah seni hiç ummadığın bir yerde, hiç ummadığın bir saatte ne yapacak? Yakalayacak. Az önce ayet okuduk. Kafirler kendilerine vermiş olduğumuz süreyi, onlar için bir ne zannetmesinler? Hayır zannetmesinler. Biz onlara niye bir süre veriyoruz diyor <gülüyor> Allah azze ve czellüllü ilehum liezdah du günahlarına günah katmaları için, günahları içinde boğulmak için boğulmaları için ne yapıyoruz? Süre veriyoruz. Yine Allah azze ve diyor ki ma'idistu esna walau an ahl al-kitāb aamanu wa'tqawu Şayet ehliktim iman etseydi, fa takva sahibi olsaydı, la kafirna alhum Onların günahlarını biz ne vardı? Silerdik, örterdik Ola etkalla um cennatin, Onları naim cennetlerine sokardık. Şart ne? iman edip, takva sahibi olmak. burada geliyor bakın işin sırrı. Velo en enhum akamu't-Tevrat ve'l-İncil ve ma unzile Onlar Tevratı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilenleri ikame etselerdi şayet, eğer ikame etselerdi, onu yaşasalardı, uygulasalardı, ayakta dimdik tutsalardı, diyor ki Allah Teala, "La ekalu min fawkihim ve min İfadeye bakın. "La yukarılarından yerlerdi. başlar üzerinden. Hem, hem nereden yerlerdi? Ayakları artımdan yerlerdi. Yani ellerin, ellerinin tuttuğu altın olurdu. Yani bereketler gökten yağar, topraktan onlara ne vardı? Verilir çıkardı. Şart ne? İman edip, sakma sahibi olmaz. Kendilerine, Rablerinden indirileri ne yapmak? Kastik etmek, uygulamak. Allah Teala diyor ki: festet um, "Festet'umuni, benden yemek dileyin." Nasıl yemek dileyeceğiz? Salih elden. Ve elimizi açarak. Diyor ki: "Ya ebadiy kullukum 'ar illa men kesavtu." Ey kullarım, hepiniz çıplaksınız. Giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. "Festeksuni." Benden ne yapın? Benden ne dileyin? Elbise dileyin. Sizi örtmemizi dileyin. Eksukum. Ben de sizi ne yapayım? Giy Giydireyim. Ben de sizi örteyim. Diyorlar ki alıma kisve, örtü iki türdür. Bir somut bir soyut. Somut örtü nedir? Ama elbise. elbise gömlek, kazak, pantolon, başörtüsü, pardesü, hijab peçe. Bunlar soyut olan ne? Bunlar ki takva. Takvalı olmak. En güzel libas. Yine deminden de söylediğimiz gibi nasıl Allah'tan bizi giydirmesini isteyeceğiz? Salih amellerle. Salih ameller işleyerek bunun mükafatı yine Allah tarafından verilmiş. Ne diyor? Bunu tehelif kitaba söylemiş. Bu bize de biz de buna muhatabız. Allah'tan bize indirilenleri ikame edeceğiz. Sünneti ikame edeceğiz. Hayatımızda uygulayacağız. Kur'an'ı hayatımızda uygulayacağız. İkame edeceğiz ki başımızın üstünden ve ayaklarımızın altından ne yapalım? Nimetleri yiyelim, giyinelim, içelim. Ya ibadennikum tuhtaiun bil leyl ve nehar. Ey kullarım. İnnekum tuhtaiun bil leyl ve'n Gece gündüz Hata etmektesiniz. Var mı hata etmeyen? Yok. Günah işlemektesiniz. Ve ene akfiruz zunube cemiyan. Ben ise diyor allah Teala ben ise günahların hepsini ne yaparım? Bağışlarım. Bağışlarım. Demiyor allah Teala ben herim yeryüzünde şubelerim vardır. Efendi Hazretler vardır. Mübarekler vardır. Orada burada yaydığım. Nöbetçi tevbe eden kullarım vardır. Onlara gidin onlar size tevbe demiyor. Gece gündüz günah işlersiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı ne bileyim bağışlarım. Festagfiruni aghfir lekum. İstighfar edin. Mağfiret dileyin ki ben de ne sizlerin günahlarınızı bağışlayayım. Sonra devamla Allah Teala diyor ki: "Ey ibadeti, innekum Ey kullarım, sizler bana zarar vermeye ulaşın. Bana zarar vermeyin yapamazsınız, başaramazsınız. Öderemez. Bana zarar veremezsiniz. Bana fayda vermeye ulaşın. Bana bir fayda faydadan yapamazsınız? Veremezsiniz. Yani Allah diyor ki ben sizlerden mustagniyim. Ben size muhtaç değilim. Velenneku velau en evvelukum ve ahirukum ve ensukum ve cinnakum kanu ala atqa kalbi racul wahid minkum ma zada zalika fi mulki shay'an. Bu da bakın Allah Teala'nın ne kadar büyük olduğunu. Her şeyden ne olduğunu bize anlatıyor bu sözü Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala: "O lev el ve İlk insandan son insana kadar hepiniz Aranızdaki en takvalı insanın kalbi üzerine olsa. Yani hepiniz aynı şekilde en takvalı insanlar olsanız böyle olmanız diyor. Benim mülkümden benim sahip olduğum mülkümden hiçbir şey ne yapmaz arttırmaz. Benim buna ihtiyacım yok. Sizin namaz kılmanız, salih ameller işlemenize bir ihtiyacım, muhtaçlığım yok. Diyor ki Allah sonra devamlı hadiste. Ya ibadî ey kullarım! Lahu enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kânû alâ efceri kalbi raculin vâhidin minkum mâ nakaza zâlike fî mulki şey'en. İlk insandan son insana. İnsanların tümü ve cinlerin tümü fasık bir adamın, facir bir adamın kalbi üzerine olsa, hepsi, hepiniz bu şekilde fasık ve facir olsanız, böyle olmanız benim mülkümden hiçbir şey yapmaz, eksiltmez. Bana bir zarar da veremezsiniz. Facirliğinizin bana vereceği bir zarar, salihliğinizin de bana vereceği bir fayda yok. Mülküme hiçbir katkısı yahut benim mülküme hiçbir zararı olamaz. Ben size muhtaç şeydim.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 Hepiniz, yani bütün mahlukat bir meydanda toplansanız, bir yerde bir araya toplanıp bir araya gelseniz. Fe'seluni ve benden hepiniz bir birer bir şey isteseniz düşünün. Milyarlarca, sayısının bilemeyeceğimiz kadar insan ve cin topluluğu bir meydana toplanmış ve Allah Teala'dan istekte bulunuyorlar. Diyor ki benden bir şey isteseniz Kullu insanin mes'eletahu ben de fa'atitu kulü insanin meselatu her bir kimseye Sağlarım her bir kimseye istediğini veririm. Ve ma nakasa zalik min endi illa kama yanqusul makhitu idha udkhila fi al-bahr. denize sokulup çıkarıldığında denizden ne kadar şey eksiltiyorsa sizlerin böyle bir araya gelip benden bir şey isteyip her birinizin isteğine cevap vermem de benim mülkümden ancak o kadar bir şey eksiltebilir. Yani hiçbir şey eksiltmez diyor. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar Allah Teala'nın ne kadar gani, zengin olduğunu. Ama buna rağmen bazı ahmaklar, bazı afsallar Allah'ın kadrini, hakkını tam anlamıyla bilemeyenler dediği gibi Allah Teala'nın ne kadar Allah hakkı kadri. Onlar Allah'ı kadriyle, hakkıyla bilemediler, takdir edemediler dediği gibi. Ahmakça aptalca otobüslere binerek milyonlarca insan kendileri bir kulun dizinin dibine gidip orada Allah'a tövbe etmeye çalışıyorlar. Yahut bulundukları yerden oraya doğru seslenerek ondan yardım istiyorlar. Ya Allah Teala peşiyle söylemiş. Diyor ki sen değil. Senin sülalen değil, ailen değil. Senin vatanında yaşayan aynı uyruğa sahip olduğun insanlar değil. Bu çağda yaşayanlar değil. İlk çağdan itibaren, ilk yaratılmış insandan itibaren, son dünyadan ayrılacak olan kula kadar insanlar ve cindafil araya gelseniz, bir meydanda toplansanız ve benden bir şeyler isteseniz ve bu isteklerinize ben cevap versem, her isteğinizi yerinize getirsem, bu benim mülkümden ne yapmaz? Hiçbir şeyi eksiltmez. Bu kadar peşin söylüyor Allah Tanrı. Bu kadar açık söylüyor. Ama dediğim gibi Allah'ı hakkıyla takdir etmeyen, hakkıyla şanını kabul etmeyen adam ne yapar? Sakalı göbeğine de değse, gece kalkıp teheccüd kıldığını da söylese Allah'a eşler koşar, Allah'a ortaklar koşar. Farkında olarak yahut olmaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'ya ne yapamadı o? Bilemedi, tanıyamadı. Tanısaydı ne yapmazdı? Böyle bir şeyi mahluktan istemezdi. Yetiş ya Abdülkadir Geylani demezdi. Yetiş ya Hamza demezdi. Yetiş Efendi Hazretleri demezdi. Himmet ya Şeyh'im demezdi. Yani sen böyle diyerek şunu mu zannediyorsun? İsteğini Allah Teala sana verdiğinde onun mülkünden bir şeyin eksileceğini mi zannediyorsun? Hayır kesinlikle asla. Bu sebeple arkadaşlar Allah Teala devamla diyor ki Ya ibadî innemâ hî a'mâlukum Yani sizler amellerinizle Değer kazanıyorsunuz. Bunlar siz amelleriniz diyor. Amellerle terazide ağırlığınız var. Uhsi halakum. Ben onları diyor, sizin için tek tek ne yaparım? Sayarım. Summa uwaffikum Sonra onun karşılığını size veririm. Yani yaptığınız her şeyin bir değeri var, karşılığı var. Hemen ya'mel miskale zarratin hayran yara. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onun karşılığını görecek zerre miktarı. Hemen amel etti kara zerre şerran yara. Kim buldu şimdi sonuç. Sizler diyor amellerinizle varsınız ey kullar dedi. Ben onlar sizin için tek tek saklıyıp sayıyorum ve onun karşılığını vereceğim şimdi sonuç. Diyor ki netice. Kim hayır buluyorsa güzel bir sonuç buluyorsa netice güzelse. Hemen vece hayran. Felyahmidillah. Allahu hamdits. Elhamdülillah. Cennet cennetle Allah'a var. Dünyada bana takva verdi, iman verdi. Ve men vecide hayran felyahmid. Allahu hamdits. Ve men vecide gayra zalik bundan başka bir şey buluyorsanız eğer, bulduğunuz kötü sonuçsa fela yaluma illa nefsah. Kendinden başkasını da ne yap, Kendinizden başkasını da ne yapmayın. Suçlamayın. Tek suçlu, tek sorumlu kim? Sizlerin kendisi. Yüce Rabbim bizleri akıbeti hayırlı olanlardan, güzel olanlardan eylesin. Nefsiyle mücadele edip cennete giden o yolu tutan saliklerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve tuğbu